erkeklere veya bayanlara yasak olan renkler var mıdır giyimde? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. E, renkler konusunda her ne kadar kırmızı ve sarı ile ilgili rivayetler söz konusu ise de e, yani çocukların sarı elbiseden yahut kırmızı elbiseden uzak tutulması hı hı. tarzında rivayetler görüyoruz. Ancak Peygamber Aleyhisselam'ın Mesela kırmızı kaftan giydiği, yani Mekke fethinde üzerindeki kaftanın kırmızı olduğu, siyah elbise giydiği, beyaz elbise giydiği, yahut yeşili tercih ettiği, hatta yeşil rengin bir nevi cennet renkleri arasında geçtiğine dair de Kur'an-ı Kerim'den işaret söz konusu. Bunlara baktığımız zaman, mesela bir çocuğa karşı, Zaferan dediğimiz yani sarı renkli bir elbise görüyor bir çocuk üzerinde ne kadar güzel olmuş gibi iltifat ettiğine de rastlıyoruz. Hmm. Yani e, yasaklayıcı bir takım ifadeler bir yerde geçiyor ama başka yerlerde Resulullah Aleyhisselam'ın e, değişik renklerde elbiseler giydiğine şahit oluyoruz. Yahut e, bu renkte elbise giyen e, kişilerden bunu yasaklamadığı rivayetleri de var. Peki... Dikkat edilmesi gereken ne olabilir bu noktada? Burada Peygamber Aleyhisselam'ın dikkat çektiği husus aslında müşriklere benzememek usulüdür, esasını getirmiş. Günümüzde falanca renk, filanca inanç grubuna ait ise, böyle bir şey olursa, mesela kızıl renk nedir bir dönem? Komünizmin alameti olarak evet. geçiyor idi. Şimdi böyle bir anlayış söz konusu ise bir Müslümanın kızıl renkten uzak durması gerekir. Yahut falanca renk falanca dine ait mensup olan insanlar tarafından çokça kullanılıyorsa bizim ondan uzak durmamız icap ediyor. Böyle bir problem yoksa bir Müslümanın gösterişten uzak olmalı olması gerekiyor giyim kuşamında. Dikkat çekmemesi icap eder. Hanımefendiler için bu hususlar da önemlidir giyilecek elbisenin mesela içinin gösterilmemesi, o derece şeffaf olmaması icap ediyor ve elbisenin dar olmaması, yani vücudun hatlarını belli etmemesi gibi hususlar dile getirilmiştir. Özetle şunu söylüyoruz, yani bir Müslüman aslında mütevazı bir hayat sürmeli, bunu hayatına yansıtmalı, cemiyet içinde dikkat çeken, yahut kişiyi kibre, gurura sevk edebilecek e, tavır ve davranışlardan uzak olması amacıyla e, giyiminde e, cemiyetin kabulünün üzerinde bir giyime sahip olmaması aslında arz edilir. Yani e, bir cemiyeti düşünün onun içinde çok dikkat çekici bir elbise. Yani, Hoş farklanmıyor. E, renk olarak da demek ki bir renk. İslam'ın dışında bir anlayışı, bir sistemi, bir yapıyı temsil ediyorsa bundan uzak durulması gerekir. Hı hı. Aksi takdirde böyle bir şeyler yoksa bir Müslüman mesela siyah, beyaz türü şeyleri tercih edebilir. Yeşilde zaten problem yok. Kırmızı renk konusunda çok cafcaflı olmaması, dikkat çekmemesi gibi hususlara dikkat ederiz. Sarı Erkeğin elbise. pembe giymesi. Mesela pembe daha ziyade hanımefendilerin tercih ettiği bir renktir. Ha buradan şu sonuç da çıkabilir. Yani sırf kadınlara has olan bir rengin erkekler tarafından kullanılmaması esası da bu esaslar arasında zikredilebilir. Evet hocam ama bazı giysiler de oluyor ki yani erkekler için tasarlanmış hem de pembe renkli oluyor ama yani kadınlara benze, benzer bir durumda yok. Yani Bunun bu problemi olmaz. Olacağız. Yani sırf kadınlara has olan bir renk varsa hı hı. genelde diyelim bir kız, kız torununuzu olacaksa onun rengini farklı seçiyorsunuz. Evet. Erkek torunlar için farklı renkler seçiliyor. Bu halk içindeki bir uygulamadır. Yani bir renk sırf falanca cinsiyete aitse... Öbür cinsin yani kadınlara has olan bir rengin erkekler tarafından kullanılmaması tavsiye edilir. Sebep nedir? Çünkü o renk o bölgede, o örfte bayanlara has olarak kullanılmaktadır. Yani biz konuyu sadece Türkiye açısından düşünmeyelim. Dünyanın herhangi bir tarafında böyle bir anlayış ortaya çıkabilir. Falancı renk erkeklere aittir, filancı renk bayanlara aittir gibi... Kesin böyle bir çizgi varsa orada dikkat edilmesi gereken nedir? Herkes kendi cinsine ait olan rengi kullanmalı diyebiliriz. Evet.